Baş. yaşam için teknoloji. Merhaba, programa güzel bir haberle başlıyoruz. Sinop'un Gerze ilçesinde yapılması planlanan Termik Santral Projesi'ne Orman ve Su İşleri Bakanlığı teşkilatından olumsuz görüş verildi. Gerze'nin Yaykıl Köyü'nde yapılmak istenen Termik Santral Planı'na karşı 5 yıldır hukuk mücadelesi veren 2,5 yıldır da santral sahası önünde nöbet tutan Gerzeliler kömürü yenmeye daha da yaklaştı. Anadolu grubunun Sinop'un Gerze ilçesinde kurmak istediği kömürlü termik santral projesinin ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından şirkete iade edildi. Anadolu grubunun hazırladığı çevresel etki değerlendirme raporunu dördüncü kez şirkete iade eden bakanlık hem proje sahası içinde hem de yakın çevrede orman alanı bulunması nedeniyle çet sürecinin yeniden başlatılmasına uygun görmedi. Yüz dönüm orman arazisi içerisinde yer alan proje dördüncü kez bu sebeple geri iade ediliyor. Bu son karardan sonra sürecin artık devam etmeyeceği öngörülüyor. Gerze direnişi Amerika'nın en önemli çevre kuruluşlarından Sierra Club tarafından 2012 yılının en başarılı direnişlerinden biri seçilmişti. Greenpeace'in Gerzelilere destek için başlattığı kimkorkar.org sitesi üzerinden yürüyen Kim Korkar Anadolu grubundan kampanyasına 150 bine yakın insan imzalarıyla destek vermişti. Greenpeace ayrıca konuyla ilgili son olarak iki yılda bir Anadolu grubunun İstanbul'daki binasına, diğeri de Bozdoğan kemerinde olmak üzere iki eylem gerçekleştirilmişti. Bugün aldığımız haber hem Gerze halkı hem de Türkiye'nin dört bir yanındaki sayısız yerel mücadele hem de tüm Türkiye adına mutluluk verici. Gerze'deki direnişin en önemli özelliği 7'den 70'e herkesin Aynı kararlılıkla 5 senedir yılmadan mücadele etmesi sadece yaşam alanlarını savundukları için haklarında onlarca dava açılmıştı. Tüm bunlara rağmen yaşadıkları toprakları korumak adına sürdürdükleri kararlı, korkusuz mücadeleyi kazanmaya çok yaklaştılar diyebiliriz. Anadolu grubu artık Gerze halkının istemediği ve orman arazisini yok edecek bu santral için tekrar süreç başlatmamalı ve enerji yatırımlarını temiz enerji kaynaklarına yönlendirmeli. Türkiye'nin farklı yerlerinden halen 80'in üzerinde kömürlü termik santral var. Bu kararın diğer projelerin ÇED raporu değerlendirmelerine de örnek olmasını diliyoruz. Çünkü temiz kömürlü termik santral diye bir şey yok. Nerede olursa olsun halk sağlığını ve iklimi tehdit ediyor kömürlü termik santraller. Evet buradan gelelim ODTÜ ormanına. Meğer sit alanıymış Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kentin iki ana arterini bağlayan Ottü arazisinden geçirmek istediği yolun doğal sit alanını kapsadığı ortaya çıktı. Hürriyet gazetesinden Zeynep Gürcan'ın haberine göre belediyenin inşaatına başladığı ancak Ottü'lü öğrencilerin ve yolun geçmekte olduğu Çiğdem Mahallesi sakinlerinin direnişleriyle karşılaşan yol, Ottü yerleşkesi içinde yer alan birinci derecede doğal sit alandan geçiyor. Ottü yerleşkesinde yer alan kimi alanlar bizzat Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 6 Mart 1995 tarihli ve 316 3895 sayılı karar ile sit alanı inan edildi. Kurul kararı çerçevesinde Ottö yerleşimkisinin kimi yerleri arkeolojik sit, kimi yerleri doğal sit olarak da derecelendirildi. Bu durumda bir kroki ile netleşti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ottö arazisinden geçeceği yolun bir kısmının sit alanı ile kesiştiği bizzat Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Menik Gökçe'nin imzasıyla 15 Mart 2013 tarihli Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne yolla ilişkin aldığı kararda da yer alıyor. Otlu yerleşkesindeki sit alanının yola kurban edilip edilmeyeceğini ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karar verecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi sit alanından yol geçirebilmek için bakanlığa resmi başvuruda bulunmuş. Ancak bir yandan da sit alanı olarak geçmeyen bölgede inşaat çalışmalarına başlanmış. Viyadük için 3 ayak şimdiden tamamlanmış. Yani öngörüyorlar ki bu çıkacak. SİT alanında inşaat çalışmasına başlanması içinse anlaşılan sadece bakanlığın kararı bekleniyor. Ancak o bu yolun geçmemesine karar verdiyse bu karara saygı duyulması gerekiyor. Bu durumun Gezi Parkı'na neden olan olaylardan pek de farklı olduğu söylenemez istenmeyen bir dayatma söz konusu hem de kurban edilen ağaçlar var. Üçüncü köprünün geleceği hazırlanacak ÇED raporuna bağlı anlaşılan Radikal Gazetesi'nden Serkan Ocağ'ın haberine göre ÇED raporuna gerek yoktur denilen Üçüncü Köprü'de uluslararası bankalardan kredi bulabilmek için çevresel ve sosyal etki değerlendirilmesi yapılması gerekiyor. Çevresel etki değerlendirme sürecinin yönetmelikler gereği muaf tutulan Üçüncü Köprü için ÇED yerine çevresel ve sosyal etki değerlendirme raporu ÇEST hazırlanacağı ortaya çıktı. Çevir mühendisleri odası ÇMO sorusuna cevap veren Ulaştırma Denizcilik ve Habercilik Bakanlığı kredi sürecinde yabancı kreditörlerce istenen raporun hazırlık çalışmalarının sürdüğünü belirtti ki bunun ÇED raporundan daha da sıkı bir rapor olduğunu söylemek gerek. Çünkü bu alınmadan, bu yapılmadan, her şey dikkate alınmadan köprünün yapılması için finans kaynakları para vermiyorlar. Bakanlığın verdiği bilgilerin içinden ilginç bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Kesim işlemleri biten yol açma inşaatları tüm hızıyla devam eden 3. köprü projesinin kamulaştırma çalışmaları da henüz başlamamış. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Öz eysim. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.